Günaydın. Haftaya bir kampanya başarısıyla başlıyoruz. İdil Özkarakaya'nın İstanbul'dan başlattığı kampanya, Esenyurt'ta yaşayan ancak yeni e-kayıt sistemiyle okul kaydı Heybeli Adaya yapılan Murat'ın evine yakın bir okula gidebilmesi için başlatılmıştı. Özkarakaya kampanyasıyla ilgili Murat 15 yaşında. İstanbul Esenyurt'ta yaşıyor. Esenyurt'ta bir lastikçize çalışıyor yaz aylarında. Ancak bu kış getirilen yeni sistemle okul tayini Adalar Belediyesi'nde bir okula çıkınca doğal olarak okula gidemez oldu. Mahallesi civarındaki okullar da bu yoğunluktan onu kabul etmedi. Durduk yere okuldan çıktı. Patronu ve ailesi onu bir okula yerleştirmek için elinden geleni yapsa da nafile bu çocuğun durumunun bir an önce Esenyurt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ele alınması ve evine yakın bir okula nakli yapılması gerek demişti. Change.org Taksim Haydi Murat okula kampanyasını destekleyen 6092 kişinin imzasıyla Murat'ın kaydı sonunda evine yakın bir okula alındı. Öz Karakay'a kampanya başarısını kendisini destekleyenlerle şu mesajla paylaştı. İmza atan eğitim duyarlısı herkese bin teşekkürler. Murat'ın kaydı evine yakın mesafede annesinin deyimiyle çok güzel bir okul olan Beylikdüzü Asım Koca Büyük Endüstri Teknik Meslek Lisesi'ne alınmıştır. Bakanlıktan Murat için boğazımıza sarıldılar diyen Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurları Murat'ı bu pazar günü evinde ziyaret ederek müjdeli haberi vermişler. Bu gelişme hepinizin katkısı ve desteği sayesinde gerçekleşmiştir. Bir imza ile bunu mümkün kıldığınız için değişim için teşekkürler demiş İdil Özkarakay'a. Günün ikinci kampanyası için şimdi İzmir'deyiz. Mustafa Fatih Bakır kampanyasını Yander Elektrik AŞ'ye karşı köylerinde yapılması planlanan REST projesine karşı başlatmış. Bakır kampanyasında desteğinizi beklerken şunları söylüyor. Bir gün ansızın biri gelse ve evini bahçeni geçimini kısacası yaşamını elinden alıyorum dese ne hissedersiniz? Bizler Marmaraş'ta İzmir, Bayındır'ın bir orman köyü olan Dernekli'nin Mersinli mahallesinde yaşıyoruz. Burnumuzun dibine yapılması planlanan Mersinli Rüzgar Enerji Santrali nedeniyle acele kamulaştırılarak evlerimizin ve topraklarımızın bir gecede elimizden alınması tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu bir yardım çağrısıdır. Yandar Elektrik, Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat, Turizm ve Ticaret AŞ için çevresine kanatlarıyla birlikte 100 metreyi geçen dev direkler dikmek istiyor. Hazırlanan proje tanıtım dosyasında santral sahasının yerleşim yerlerinden, orman ve tarım alanlarından uzak olduğu belirtilmiş. Oysa aynı dosyada yer alan haritalarda santral sahası köyümüzü içine alacak şekilde çizilmiş. Ayrıca direklerin dikilmesi için ormanda ağaçlar kesilerek 16.2 kilometrelik bir koridor açılacakmış. Mersinli res sadece ağaçları kesip evlerimizi tarlalarımızı elimizden almakla kalmayacak aynı zamanda bölgede yaşayan insanların ve hayvanların sağlığını da tehdit edecek. Bilimsel raporlar dikilecek türbinlerin yerleşime yakın mesafelerde yer alması nedeniyle insan ve hayvanlarda ciddi rahatsızlıklara yol açan rüzgar türbini sendromuna neden olacağını gösteriyor. Kim derdi ki? Yıllardır yenilenebilir enerjiyi savunan bizler reslerin hücumuna uğrayacağız. Kurduğumuz Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği ve Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde hep yenilenebilir enerjileri savunduk. Ama bu ölçekte, bu saygısızlıkta, bu yok edici haliyle değil. Bütün huzurumuzu ve köye dair hayallerimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Bahçemizi ekerken, hayvanlarımıza bakarken, zeytin toplarken, yağmur suyu hasadı yaparken ve kendi enerjimizi küçük ölçekte güneş panelleri ve rüzgar gülleriyle üretmeye çalışırken, bu konuda eğitimler verirken, Şimdi bu dev ve yok edici reslerle mücadele etmek zorunda bırakıldık. Ama biz Don Quixote gibi tek başımıza olmadığımızı biliyoruz. Yanımızda bu kampanyayı imza atan sizler varsınız. Yöremizde 9 şirketin res yapmak üzere lisans aldığını öğrendik. Başka köylerde de insanlar teyakkuzda. Acilen bizimle beraber ses çıkarmanız bütün bu köyler için çok önemli. Bu pervasız saldırı sizin de bir gün başınıza gelebilir. Biri çıkıp, Evinizi, barkanızı, arazinizi acele kamulaştırmayla elinizden alabilir. Gerekli davaları açtık. Hukuki alanda mücadelemiz sürüyor. Ancak yaşamımızı ve geleceğimizi kurtarmak, geri almak için senin imza atman ve bildiğin herkese bunu duyurman çok önemli. Sen de res çek, bizi destekle. Bize bu kadar yakın ve bize bu kadar büyük bir zararı olacak bir endüstriyel yatırımı yaparken, bizden bir selamı bile esirgeyen, bizi sözde bilimsel raporlarında yok sayan bu zihniyete karşı, Mücadelenizde bize destek olduğun için teşekkürler. diyor. Bakırın kampanyasını destekleyen 2.250'den fazla kişiye katılmak isterseniz siz de change.org/taksim-rest-check adresinde imzanızı atabilirsiniz. Tekrar ediyorum change.org/taksim-rest-check. Sırada üçüncü kampanyamız var. Jenk Taş kampanyasında Denizli'deki yamaç paraşütü kalkış alanından alınan ücretin kaldırılmasını talep ediyor ve desteğinizi bekliyor. 20 yıldır halkın kullandığı yerden şu anda özel arazi denilerek para istenmektedir. Rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun destekleriyle yaptırılan kalkış alanımızdan tekrar ücretsiz uçmak istiyoruz. Özellikle yeni valimiz ve belediye başkanımızın bu konuda yanımızda olmalarını ve halkın yerini halka vermelerini istiyoruz. Bütün yamaç paraşütü sevdalılarına bu kampanyayı desteklemeye çağırıyoruz demişler. Ve günün son kampanyası İskenderun'dan Derya Çiçek başlatmış. Çiçek kampanyası ile ilgili şunları söylüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunan aile danışmanlığı merkezlerinde ve özel aile danışmanlığı merkezlerinde hastanelerde belediyelerin ilgili birimlerinde Aile danışmanlığı hizmetlerinin verilebilmesi için aile danışmanlığında çalışmak üzere açılan kadrolara, sosyal hizmet uzmanları, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi ile ilgili eğitim almış kişiler alınmaktadır. Aile danışmanlarının görevleriyle ilgili bilgiler de şunlar. Aile danışmanlığı, aileye oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur. Aile danışmanlığının amacı ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerine daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile içinde yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerine birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amacını oluşturur. Aile danışmanının aile danışmanlığı sürecindeki rolü, aile içindeki bireylerin diğerlerine saygı ile dinlemesini, diğerlerinin bakış açısını görmesini ve anlamasını, diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmesini ve incitici davranışlarda bulunmamasına, soruna yönelik konuşmasına, diğerlerine oldukları gibi kabul etmesine, diğerlerinin beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olmaktır. Antropolog olarak bizler de eğitimimiz süresince bu hizmetleri verebilecek eğitim almamıza rağmen bu kadreye alınmıyoruz. Bu imza kampanyasının amacı antropologlar için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü bünyesinde aile danışmanlığı kadrosunun açılmasıdır.